Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve ma halaktul jinn vel inse illa liya'budun Geçen ders Kitabı Tevhid'e başlamıştık biraz <gülüyor> ee, Kitabı ı Tevhid'den bahsetmiştik. Nedir? Kim tarafından yazılmıştır? Ne zaman yazılmıştır? İçeriğinde ne var? biraz bundan bahsetmiştik ve e, Kitab-ı Tevhid'in <gülüyor> girişindeki ilk ayeti okumuştuk. Bu ayet وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayeti Biraz da bu ayet üzerinde durmuş bazı açıklamalar yapmıştık arkadaşlar. İnşallah hem dersimize yeni gelen iştirak eden arkadaşlar oldu. Hem de biz ayetle ilgili üzerinde durmak istediğimiz noktaları bitirememiş idik. Bu dersimizde yine bu ayet üzerinde duracağız. Hepimizin önünde <gülüyor> Kitab-ı Tevhid'in birinci babı var. Bu birinci babı evinize gittiğiniz zaman arkadaşlar incelersiniz, tetkik edersiniz. Biz bunu inşallah satır satır okuyacağız ve gerekli yerlerde gerekli açıklamaları yaparak ders yapacağız. ne kadar ilgili olursanız derse, ne kadar ihtimam ile birlikte dinlerseniz ve hem dinlemeye hem not almaya ihtimam ederseniz, hırs ederseniz o kadar sizin için faydalı olur. Onun için kaleminiz olsun yanınızda, defteriniz olsun, elinizdeki kağıta düzenli bir şekilde kenarlarına not alabilirsiniz ee, daha sonra dersi kendi aranızda ikişerli, üçerli olarak müzakere edersiniz bu da derste alınan bilgilerin tarz için ve yerleşmesi için oldukça faydalı olur arkadaşlar derste de dinleme adabına uygun olarak dinleyelim dersi dinlemenin en önemli adabı gözle ve kulakla birlikte dinlemektir. Yani gözlerimizi dikeceğiz, sağda solda gezdirmeyeceğiz, dersi yapanın yanına değil, karşısına oturacağız, onu cepheden seyredeceğiz ve ruhumuzla birlikte burada olacağız sadece bedenimiz değil ruhumuzla birlikte burada olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa liyabudun. Arkadaşlar bu ayet-i kerime bizim 5 noktada inceleyeceğimiz bir ayet kitab Tevhid'in ilk ayeti. Kaç noktada inceleyeceğiz? <gülüyor> Beş noktada. Bu ayetin ilk olarak inceleyeceğimiz şeyi ayetin tafsili, yani genişçe tercümesi ve tefsiri nedir? Ne anlatmaktadır bu ayet bize? Yüce Allah buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُضُمْ وَمَا خَلَقْتُ ben yaratmış değilim, yaratmadım. Rabbimiz bize vakanın zıttını haber veriyor. Yaratılmış değil miyiz normalde? <gülüyor> Yaratılmışız. Vakanın zıttını haber veriyor. Ne buyuruyor? <gülüyor> yaratmadım, yaratmış değilim. Ama <gülüyor> halaktu, yaratmadım, cin ve insanları. İlla. <gülüyor> daha sonra istisna getiriyor Yüce Allah. Ne buyuruyor? İlla liya'budun. Onların yaratmamda gözettiğim ve hedeflediğim, maksat ve amaç edindiğim tek şey var. O nedir? Liya'budun. ibadet etmeleridir. İbadettir. Ben insanları ve cinleri bana ibadetten başka bir şey için yaratmadım. Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde bize bu yaratma olgusunu anlatıyor. Uzun uzun. İnsanı bir çamurdan yarattı Allah Azze ve Celle. Cinleri yakıcı bir ateşten yarattı. Halden hale geçirdi. Daha sonra insan metlini atılmış bir sudan yarattı. Yüce Allah Azze ve Celle o atılmış suyu anne rahminde bir alak şekline çevirdi. Daha sonra o alakı bir parça Et şekline çevirdi. Daha sonra o eti Allah kemik yaptı. Daha sonra o kemiği Allah et giydirdi. Ve bir şekil verdi. Annemizin karnında bizi şekillendirdi. Ve bizi dünyaya gönderdi. Annemizin karnından hiçbir şey bilmez bir halde bizi çıkardı. Yaratmayı Yüce Allah Azze ve Celle böyle anlatıyor cinlerin yaratılışını anlatıyor, insanların yaratılışını anlatıyor. Bu mahlukatın, mevcudatın, kainatın, göklerin, yerin yaratılışından bahsediyor. Peki, evet yaratıldık, var edildik. Benim yaratılışından maksat ne? Yani Allah neyi hedefledi? Beni yaratırken, biz insanları ve cinleri yaratırken, yüce Allah neyi hedefledi? Bize bu ayette de bunu açıklıyor. Yüce Allah Azze ve Celle diğer yaratılmışların maksadını ve hedefini açıklarken onları niçin yarattığını, onları yaratırken neyi hedeflediğini açıklarken ne buyuruyor? <gülüyor> <gülüyor> Huvellezi ceala lekum ma fil ardi cemiyan her ne varsa onların tümünü sizin için Allah yarattı şu yeryüzünde olanlar hayvanlar olsun meyve ağaçları olsun sebzeler olsun <gülüyor> dağlar olsun gök olsun kimin için yaratıldı kimin için yüce Allah bunu beyan ediyor onların yaratıcısı olarak onların yaratıcısı o olduğu için bunu bize beyan ediyor bunu bize anlatıyor ne buyuruyor halaka lekum sizin için. O'nun ki başka ayette o da zat ki ceala jaala sizin için yaptı neyi? Yüzünüz zeli. Ha. Başka ayette ne buyurdu? Ellezî o Allah öyle bir zat ki ''Ce'ale lekum, ce'ale lekumul arda firâ Sizin için yedi yüzünü döşek yaptı. Döşek, ce'ale lekum, sizin için yaptı. Gökler bizim için yaratıldı, yer bizim için yaratıldı. Yani onların yaratıcısı, onların yaratıcısı olan Allah, yaratmadaki hedefini bize beyan ediyor. Onları ben sizin için yarattım. Biz asılız. Biz kainatta merkeziz arkadaşlar. İnsanlar ve cinler. Kala ka lakum buyuruyor Yüce Ben sizin için yarattım. Sizin için var ettim onları. Etrafınıza dönün bir bakın. Her neyi görüyorsanız, her neye gözleriniz değiyorsa işte onların tümünü tamamını ben sizin için yarattım. Peki biz, biz ne için yaratıldık? Biz ne için? Biz Allah için yaratıldık. Biz Allah için yaratıldık. İnsan, yaratılmışların en şereflisi ve en üstünün. Bakın, Rabbimiz Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de bu hususu da sık sık beyan ediyor. Siz yaratılmışların en ekrem, en şerefli, en üstün, en değerlisisiniz diye bize bu hususu beyan ediyor. Yani ey insan, denilmek istenen şu, ey insan, sen yaratılmışların en üstünüsün, sen yaratılmışların en değerlisisin, sana yakışır mı senin gibi bir yaratılmışa ibadet etmek? Geçmişte tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca insanlar, her neye ibadet etmiş her neye tapmış her neye takılmış ilah edilmiş ise arkadaşlar mutlaka ya kendi gibi ya da kendinden daha aşağı birisini ilah edilmiştir ya kendi gibi ya da kendinden daha aşağı birisine ibadet etmiştir ya kendi gibi ya da kendinden daha aşağı birisine tapmıştır senin yalvarıp durduğun senin gibi yiyor içiyor ibadet ettiğin kaptığın, ilah edindiğin senin gibi yiyor, içiyor ve sokaklarda geziyor. Senin gibi yahut senden daha aşağı. Mesela ölüler, görmezler, işitmezler. Halbuki sen görüyorsun, sen işitiyorsun. Senin etrafındaki olaylardan haberin var. Ölü kendisine bir şey yapılmak istenince engel olamaz. Ama sen gücün nispetinde engel olabilirsin. Ama insan öyle bir zararlı konuma düşüyor ki kendisi gibi ya da kendisinden daha aşağıları ilah ediniyor. Yüce Allah onun için bu hususu da sık sık bize hatırlatıyor. E insan sensin asıl olan her şeyi sen için yarattım. Bütün yaratılmışları senin için var ettin. Yüce Allah Azze ve Celle mahlukatın yaratılışını onların yaratılışından neyi hedeflediğini bize açıkladıktan sonra bizim yaratılışımızdan yani bizi yaratmaktan neyi hedeflediğini bize açıklıyor. Neyi hedeflenmiş? Allah bizi yaratmaktan neyi hedefledi? Amacı neydi? Maksadı neydi? Yaratıcımız olarak kendisi bizzat anlatıyor. Ve bu hususu anlatırken arkadaşlar hasır ile hasır edatı ile yani vurgu yaparak Türkçemizde vurgu yaparak yaratılış maksadının tekliğini bildiriyor. Yani sizi yaratmaktan ikinci bir muradım ikinci bir maksadım yok. Sizi yaratmaktaki yegane gayem maksadım ve hedeflediğim şey ey insanlar ve cinler İlla liya'budun. ibadet etmenizdir. Başka bir maksat, başka bir hedef yok. Yüce Allah Azze ve Celle'nin bizi yaratmasındaki yegane hedef, yegane maksat, ibadettir arkadaşlar. Yegane hikmet, ibadettir. İbadetin dışında ikinci bir maksat, ikinci bir hikmet, Söz konusu değil. Bu ayet-i ile ilgili ikinci olarak üzerinde duracağımız şey hafta bir miktar üzerinde durmuştuk. Maksat ve zaruriyat. Arkadaşlar İnsanoğlu bir yolcu, şu anda biz seyri seferdeyiz, seyrediyoruz, sefer ediyoruz, yolculuk içerisindeyiz. Her yolcu için iki şey söz konusu, birincisi yolcunun hedefi, bir yolcu düşünün İstanbul'dan çıktı, memleketi Gümüşhane'ye doğru gidiyor. Erzurum'a doğru gidiyor. Antep'e doğru gidiyor. Bu yolcu için kaç şey söz konusu? İki, iki. i̇ki şey. Birincisi nedir? Dur, dur. Hedef. Yolcunun bir maksadı var. Bir hedefi var. Bir gayesi var. Ulaşmak istediği bir nokta var. İkincisi arkadaşlar zaruriyat. Yani yolcu için gerekli olan, yolcunun gereksinin duyduğu şeyler ihtiyaçlar mola yerinde yemek, içmek yorulduğunda dinlenmek yolculuk boyunca yolculuğun müddetine uzunluğuna göre bazı ihtiyaçları bazı gereksinimleri var, her yolcunun insan da dünya hayatında bir yolcu, öyle değil mi? Bu yolculuğun da bir hedefi olması lazım. Bir de zorunlulukları var. Her yolcu gibi bu yolcunun da hedeflediği, maksat edindiği bir yer olması lazım. yüce Allah Hazza Celle bize yaratıcımız olarak maksadımızı beyan ediyor. Ey insan sen ibadet için yaratıldın. Senin yolculuğunun nihai noktası Var, varacağın, varmak istediğin, varmak için çalışacağın, varmak için gayret göstereceğin yer neresidir? İbadet. İbadeti gerçekleştirmek. Bu yolculuk boyunca değişik ihtiyaçların, değişik gereksinimlerin olacak. Her insanın arkadaşlar maksadı var, zaruretleri, ihtiyaçları var. Yemek içmek insan için bir, İhtiyaç. İhtiyaç. Evlenmek, i̇htiyaç. barınmak, i̇htiyaç. soğuktan korunmak, i̇htiyaç. sıcaktan korunmak, i̇htiyaç. hasta olduğu zaman şifa, i̇htiyaç. insan için ihtiyaç. Sevgi, insan, ihti insan için ihtiyaç. Bunların her birisi insan için birer ihtiyaç arkadaşlar. Bu ihtiyaçları eğer insan maksat yerine koyarsa maksadını yitirir, maksadından ihmal eder ve Yüce Allah'ın buyurduğu gibi o hayvanlar gibi şaşkın ve sapık bir hale düşer. Hatta Yüce Allah ne buyuruyor? Evet. Belhum Allah. adal. Hatta onlardan daha sapıktır. Daha şaşkındır. Nasıl hayvan hedefini ve maksadını belirlemekte ve zaruretlerini belirlemekte şaşkın ise hedefini ve maksadını belirlemekten nasıl şaşkınlığa düşmüş ise o adam da ihtiyaçlarını nasıl maksat edinmişse o adam da ihtiyaçlarını maksat edinerek hayvanlar gibi olmuştur. Hatta hayvanlardan melhum adal. Hayvanlardan daha şaşkın olmuştur. Hayvanlardan daha sapık olmuştur. Öyle değil mi? Bir insan maksadını yitirir, maksadını unutursa arkadaşlar, maksadı olan ibadeti unutursa ne hale düşür? Bugün biz etrafımızda gözlemliyoruz değil mi? İhtiyaçlarını maksat yerine koyarsa, hayatının maksadını yemek, içmek, hayatının maksadını evlenmek, gezmek, tozmak yapan insanlar, hayvanlar gibiler, hatta hayvanlardan daha aşağıdır. Ne için yaşadıklarını? Ne için yaşamaları gerektiğini bilmiyorlar. yüce Allah azze ve celle tabi insanın ihtiyaçları var. Zaruretleri var. yüce Allah bakın hemen bu ayetin akabinde ilkin yaratılış hedefimizi açıkladı bize. Ne buyurdu? "Vemâ halaqtul cinne ve'l insa illâ Buyurdu ki ben sizi ibadet için yarattım. Biz geçen ders konuşmuştuk. Yani bize bu hakikati bizim ibadet için yaratılmış olduğumuz hakikatini bize açıklayacak şeylerden birisi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Miraç kıssası. Peygamberimiz Miraç'a çıktığında Allah ona namazı kaç vakit olarak emretti? <gülüyor> <gülüyor> 50 vakit olarak emretti. <gülüyor> 50 vakit namaz. Bak 50 değil. tablî Yanlış anlamayalım. 50 vakit namaz. 50 vakit namaz ne demek? En az namaz. Bitiri bir kenara koy. İki rekattır. Öyle değil mi? 50 vakit namaz, yarım saatte bir namaz demektir arkadaşlar. Yarım saatte bir namaz. Yarım saatte bir namaz olsaydı Musa atölyesinden iş çıkar mıydı? Çıkmaz. Öyle değil mi? Çünkü yarım saatte bir namaz. Yarım saatte bir abdest ne Allah'a vakit var. Namaz olur. Allah subhanahu ve teala elli vakit namazı emrederken haşa adaletten ayrıldı mı? Haşa. Allah elli vakti adaletiyle emretti. Yani bizim hakkımız elli vakit. Bizim hakkımız elli vakit namazdır. Şimdi düşünün bunu. Biz yalnız ibadet için yaratıldık. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُ Yalnız ibadet için yaratıldık. Başka bir gaye, başka bir maksat yok. <gülüyor> Kesinlikle yemek, içmek, çalışmak, gezmek, tozmak, evlenmek, çocuklarımız, hanımımız, bizim maksadımız, bizim hayatımızın hedefi bizim yaşamamızın amacı gayesi olamaz olmamalıdır. Onlar sadece birer zaruret, birer ihtiyaç, birer birer gerekliliktir. Bunun ötesinde hiçbir şey değildir onlar. Bizim hedefimiz ve maksadımız yalnız ve yalnız ibadet olmalıdır. Allah adaletiyle elli vakit namaz fark kıldı. Sonra rahmetiyle onu beş vakta taksif buyurdu. Yani indirdi. Hafifletti. Rahmetiyle beş vakte indirdi. Ve beş vakta elli vakit sevabı da takdir etti. Bu da lütfu ve keremi. Merhameti. Beş vakta elli vakit namaz sevabı takdir etti. Onun için Beş vakti bile eda etmeyen insan beş vakitten bile gaflet eden insan nasıl olur da yaratılış maksadını yerine getirmiş olur? Bu adam yaratılış maksadından uzaklaşmış sapmış hatta belhum aval olmuştur. Hayvanlardan bile daha sapık daha şaşkın bir noktaya varmıştır. Çünkü bu adam yaratılış maksadını tamamen yitirmiş inek onun yaratılışında bir hedef var yiyeceksin içeceksin süt çıkaracaksın kimin için? insanlar için tavuk onun yaratılışında bir hedef var yiyeceksin içeceksin toprağa eşeleyeceksin bir şeyler bulup yutacaksın senden yumurta çıkacak o yaratılışının maksadını gerçekleştiriyor Yer yaratılışının maksadını gerçekleştiriyor. Gök yaratılışının maksadını gerçekleştiriyor. Her ne var ise etrafımızda hepsi yaratılış maksadına mutabık olarak hareket halinde. Peki insan? İnsan maalesef Yüce Allah Azze ve Celle itimatsızlıktan, onun sözüne inançsızlıktan onu tanımaktaki eksiklikten ötürü Zaruretlerini ve gereksinimlerini hedef haline getir. Abi diyor, çok bir şey istediğim yok ya. Güzel bir evim olsun, 100-150 metrekare yeter. <gülüyor> Karımnın evim içinde akşam işimden geleyimde, bu adamın hayatındaki hedeflediği şeye bak. Allah'ın ona garantilediği şeyi o hedeflemiş. Evet. Bu sefer Allah onu meşguliyet azalının içerisine atmış. Allah Allah. Çırpındıkça çırpınıyor. Allah sana bunu garantiledi. Bakın Allah hemen bu ayetin akabinde hemen bu ayetin akabinde ne buyuruyor? Bak okuyorum sırayla. o ma halaktul cinne vel insa illa liyabudu Sizin yaratılışınızdan yegane hedef Yegâne maksat ibadettir. Ma uridu minhum min rizqin ve uridu en yud'imûn. Ben sizden ne bir rızık talep ediyorum, ne bir rızık istiyorum sizden, ne de sizden beni beslemenizi istiyorum. Yani ey insanlar, bakın Yüce Allah, ilk kim bize beyan etti, ibadet için yarattığını, ilk bize beyan etti. Sonra insanların aklına bir şey gelmesin. Rableri hakkında su izanma düşmesinler diye şunu da beyan ettim. Ben sizden rızık istemiyorum. Ben sizden beni beslemenizi falan istemiyorum. Yani el insanlar siz beni korumak için yaratılmış değilsiniz. Siz beni gözetmek için yaratılmış değilsiniz. Siz bana bakmak için benim yardımcılarım olmak için yaratılmış değilsiniz. Siz ibadet için yaratılmıştınız. Sakın bir zana kapılmayın. Yüce Allah Azza Celle'nin size ihtiyacı olduğu, sizin Allah'ın koruyucuları ya da sizin Allah'ın yardımcıları olduğunuz gibi bir batıl zana sakın düşmeyin. Sizi ben yarattım. Yaratmaktaki yegane hedefim ibadettir. Ve ben size muhtaç değil. Ne razı talep ediyorum sizden? Ne de beni beslemenizi, bana bakmanızı, beni koruyup gözetlemenizi. Bunların hiçbirisini sizden talep etmiyorum. Sana ne buydur? İnna Allaha, şüphe yok ki Allahtır. Hura rıdzak rıdzak ola üçüncü ayette neyi beyan etti Allah? Rızkı veren Allah'tır. Endişeye düşmeyin. Tereddüt etmeyin. Rızık nedir? Yiyilecek içilecek şeyler mi sadece? Hayır. Rızık tarifi şu. Rızık. İki nokta üst üste. İnsanın ihtiyaç duyduğu her bir şeyin adı. Elbise rızık mıdır? Elbise giydiğimiz zamanla hangi duayı okuyoruz? Beni bu yeni elbiseyle rızıklandıran Allah'a hamdolsun. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Peki cinsel ilişkide hangi duayı okuyorduk? Allahümme cennibne şeytana ve bir şeytana ma rızaktana. Allah'ım şeytanı hem bizden uzaklaştır hem bize vereceğim rızıktan uzaklaştır uzaklaştı. Nedir o rızık? Çocuk rızık. Peki çocuk rızık mı? Evet. Rızık. Sevgi evet. rızık. İlim evet. rızık. Şehitlik evet. rızık. Allah'ın varzuk mu? Bir şahada. Allah'ın bizi şehitlik ile rızıklandır. Evet. Allah Allah. Şehitlik rızık mı? Evet. Rızık. Sevgi evet. rızık. Bunların yani insanın gereksinin duyduğu. Hani dedik ya iki madde var. Maksat ve zaruriyet. O zaruriyetlerin hepsi rızık. Allah neyi beyan ediyor? İnne Allahe huver rezzak. olan Allah'tır. Zul kuvvetil metin. O şiddetli bir kuvvetin sahibidir. Rezzaktır ve şiddetli bir kuvvetin sahibidir. Yüce Allah Azze ve Celle başka ayetlerde bize rızkın kendisi üzerinde olduğunu anlatıyor. Rızık benim üzerimdedir. Onun için bakıyoruz bir iş yerine girdiğimiz zaman duvarda hangi yazıyor okuyoruz? Er-Rizku Al Allah. Altında yazıyor Türkçe rızık Allah'tandır. Tabi yanlış. Doğrusu ne? Er-Rizku Al Allah. Rızık Allah'ın üstünedir. Yani Allah bunu üstlenmiştir. Allah bunu üstlenmiştir. Siz Allah'a itimat edin. Yüce Allah başka ayette ne buyuruyor? Yeryüzünde debelenen hiçbir varlık yoktur ki onun rızkı yani ihtiyaçları Allah üzerine olmuş. Yüce Allah sana bunu garantiledi. Ve sana hedefini bildir Ama insan Allah'a itimatsızlık, Allah'a güvensizlik yüzünden yapmaması gerekeni yapıyor. Ne yapıyor? Maksadını bırakıyor, hedefini bırakıyor, hedeflemesi gerektiği şeyi bırakıyor. Ne yapıyor? İhtiyaçlarını hedef ve maksat haline getiriyor. Bugün sabahleyin otobüse binenler, inenler, Vapura binenler inenler, yarın öbür gün, iş yerlerine koşuşanlar, sabahleyin erkenden evinden dışarı çıkanlar. Neyi hedeflemişler? Neyi? <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Kim sırf namaz maksadıyla mescide çıkarsa. <gülüyor> <gülüyor> sırf namaz maksadıyla mescide çıkarsa. Ona şöyle şöyle şöyle mükafat kimin kalbi mescitleri asılı olursa, ona şöyle şöyle şöyle mükafat var. Bak, hep hadislerde bize ne gösteriliyor? Yüce Allah'ın ayetlerinde bize ne gösteriliyor? Hedefimiz, maksadımız gösteriliyor. Bu ayetle ilgili üzerinde duracağımız ikinci şey işte buydu arkadaşlar. Geçen haftada bir miktar üzerinde biz bunun durmuştuk. Bu ayetle ilgili üzerinde duracağımız üçüncü şey arkadaşlar bu ayetin muktezası nedir? Yani Yüce Allah buyuruyor ve bana beyan ediyor وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet için yarattım. Bunu bize beyan ediyor. Şimdi bunun muktezası nedir? Yani bunun gereği nedir? Benim nasıl bir davranış içerisine girmem gerekir? Arkadaşlar, bu ayetin gereğiyle diğer ayetlerin gereğiyle amel ettikleri gibi en iyi kimler amel etti? Peygamber. Peygamberler, rasuller ve Nebiler amel etti. Onlar ne için yaratılmış, ne için yaratıldıklarının farkındaydılar. Ne için yaratılmış olduklarını biliyordular ve bütün hayat seyirleri bu hedefi yani ubudiyet hedefini gerçekleştirmeye yönelik Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakın. Onun bütün hayat seyri hayatı boyunca hedeflediği maksat edindiği tek şey var o nedir? Ubudiyeti gerçekleştirmek. Ubudiyeti gerçekleştirmek. Niçin? gece ayağı çatlayıncaya kadar namaz mı için? He? Yoruluncaya kadar namaz ni için? Ayakları şişinceye kadar namaz ni için? Gece boyu ağlamak ni için? Nedir bu çaba? Nedir bu gayret? Resul sallallahu aleyhi ve sellem hı hı. tuvalete girerken yüce Allah ile bağını koparmıyor. Ne buyuruyor? Allahümme inni a'uzubike minel kubri vel kabbay Allahümme Fetleniş Allah'a Yüce Allah ile bağın kopuk değil Tuvaletten çıkarken Gufranet Allah-u Teala ile bağın kopuk değil Eşine yaklaşırken Yüce Allah ile bağın kopuk değil 24 saat Hep ubudiyet Hep ubudiyet, hep ubudiyet. Bu maksadı gerçekleştirmeye yönelik Bütün fiilleri bütün sözleri konuşurken Allah'ı hoşnut etmek için konuşuyor, dinlerken Allah'ı hoşnut etmek için dinliyor, yürürken Allah'ı hoşnut etmek için yürüyor susarken Allah'ı hoşnut etmek için susuyor, kızarken Allah'ı hoşnut etmek için kızıyor, İşte bu ubudiyetin en yüksek mertebede gerçekleştirilmesidir tahakkukudur. Onun için Resul sallallahu aleyhi ve sellemi yüce Allah makamların en üstününde ve en şereflisinde ne ile andı? Kulluk ile andı arkadaşlar. Hmm. Yüce Allah bakın ne buyuruyor? O zatın o yüce zat subhandır. Her, her türlü eksiklikten münezvettir ki kulunu neyini? Kulunu. Kulunu bir gece mescidi haramdan mescidi aksa'ya yürüttü kimi yürüttü? Kulunu. Kulunu Yüce Allah ne buyuruyor? Eğer kulumuza kime? Kulumuza indirdiğimizden bir şüphedeyseniz haydi onun benzeri bir sure getirin on sure getirin kulumuza. Yüce Allah bunun gibi değişik yerlerde arkadaşlar Resul sallallahu aleyhi ve sellemi kulluk ile vasıflandırdı. Kul. Kul olmakla vasıflandırdı. Kulumuz buyurdu. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük vasfı en büyük derecesi buydu arkadaşlar. Onun için bizde şahadet kelimesinde ne söylüyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ennâ Muhammeden abduhu abduhu ve rasulü ve ben şehadet ederim tanıklıkta bulunurum ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın abduhu kulu ve rasulü ve rasulüdür Resul sallallahu aleyhi ve sellem hayatını bu hedefe kilitlemişti arkadaşlar bu hedefe kilitlemişti ibadet ubudiyet her kim yemesini, içmesini, oturmasını kalkmasını niyet ile yaparsa biz geçen ders ne demiştik? niyet ibadet, adeti ibadete çevirir. niyet adeti ibadete çevirir. peki niyet olmaksızın ibadet nedir? bir adettir, bir rusundur. resmi geçir şimdi toplanmış, saf, saf olmuş, Allahu Ekber namaz kılıyorlar. Niyet yok ise, yani onlar gönüllerinde Yüce Allah'ı hoşnut etme niyeti taşımıyorlar ise, nedir o yaptıkları? Harit. Resmi geçin. Rusum, resim, bir isim var, bir hakikat var, bir de resim var. Şimdi, aslan, Kaplan, kartal. Niye korkmuyorsunuz? Çünkü bunlar sadece isim. Öyle değil mi? Bizde resim var. İstanbul'un her tarafına aslanın posterini yapıştırsak. İnsanlar korkar mı? Yok. Çocuklar gider bıyık yapar. Değil mi? <gülüyor> Aslan. Peki İstanbul'a bir tane arslan salsak. Canlı. Bıraksak. Ne olur? Karışa İnsanlar işe gitmezler. <gülüyor> Çocuklarını dışarı bırakmazlar. Şimdi bir çay ocağında oturuyorduk böyle. Ben buraya neyi verdim yine? Dedim ki şimdi aslan diyorum korkmuyorsunuz. İsmini zikrediyorum korkmuyorsunuz. Aslan resmi gösterirsem korkmuyorsunuz. Ama aslan buraya girse ne yaparsınız? Kaçacak yer arar herkes. İşin hakikati yani. Tamam. İşin hakikati ne ile tahsil edilir? İbadetin hakikati neyle tahsil edilir? Niyetim. Önce niyet Önce niyet Resul sallallahu aleyhi ve sellem Adetlerini Niyet ile ibadete çevirmiştir Onun yemesi, içmesi, oturması, kalkması, yürümesi Gülmesi, ağlaması Hep ne içindi? Allah onu hoşnut etmek için Hep onu hoşnut etmek için Kalbinin bir kıblesi vardı onun Rau hiçbir zaman şaşmıyordu. Sağa da sola. Hiçbir zaman. İşte ubudiyetin tahakkuku budur. Ve bu ayetin yaratılış maksadının gereği budur. Bizim de bu hale ulaşmak için gayret sarf etmemiz lazım. Ben ne için yaratıldım? Her birimiz kendimize söyleyeceğiz. Ben ibadet için yaratıl. Ben Yüce Allah'ı huştut etmek için yaratıldım. Benim hayatımın iki maksadı, iki hedefi, iki amacı ya da ikiden daha çok hedefim, maksadım, amacım yok. Kaç tane var? Bir, Bir tane. Benim hayatımın, benim yaşamamın inna lillahi biz Allah içiniz. Yaşamamın maksadı nedir? Benim yaşamamın, yaşamımın maksadı sırf ama sırf ibadet. Allah Subhanahu ve Taala'nın hoşnutluğunu aramaktır. Onun rızasını talep etmektir. Ona ibadet etmektir arkadaşlar. Bu ayet-i kerime ile ilgili ve ma kalaktul dinne vel insa illa liyabudun üzerinde duracağımız dördüncü husus şu. Yaratılış maksadımız belli. Tarih boyunca insanlar bu yaratılış maksadından belirli şekillerde saptılar arkadaşlar. Peki nasıl tahakkuk etti bu sapış? İnsan nasıl yaratılış maksadından saptı? Kaç türlü sapma var yaratılış maksadından? yaratılış maksadımız ibadettir ve bu maksattan sapma üç şekilde tahakkuk etmiştir kaç şekilde? 3 birinci sapma gaflet birincisi ne? Gaflet. gaflet yüce Allah azze ve celle başka ayetlerde bize bu hususu bildiriyor yaratılış maksadından sapmanın bu şeklini bize açıklıyor ve buyuruyor ki nice ayetler vardır yer yüzünde ve gök yüzünde onlar yan yanlarından yürür geçerler ve onları aldırmazlar. Gaflet insana arız olabilecek en şiddetli hastalıklardan bir <gülüyor> tanesidir arkadaşlar. Gaflet hangi şeyin sonucudur? Bu çok önemli bakın. Çalışmama. Gaflet Neyin sonucudur? Cehlin sonucudur. Evet. Cehaletin sonucudur. Bir kişi Rabbi Azza ve Celle'yi tanımaz ise onu zatıyla, sıfatlarıyla, fiilleriyle tanımaz ise Rabbinden gaflet eder. Yaratılış maksadın senin ibadetti. Rabbinin gücünü, kuvvetini, Rızıkları onun verdiğini bilmediğin için ona itimat etmen gerektiğini bilemedin. Ona itimat etmen gerektiğini bilmediğin için ne yaptın? Tuttun. Yaratılış maksadın olmayan ihtiyaçlarını maksat ve hedef haline getirdin. Ve böylece Rabbinden gaflet ettin. Yaratılış maksadından gaflet etmek demek ne demek? Ona ibadetten gaflet etmek demek. Maalesef Bugün bizim içinde yaşadığımız bu toplumun ve diğer birçok insan topluluklarının hali budur. Unutmak, raflet etmek. Bunun bir diğer sebebi tıpkı cehalet gibi alışmaktır. Yani sıradanlık, alışmak. Şimdi alışmışız. Etrafımızdaki şeylere ibret, nazarıyla bakmıyoruz. Arkadaşlar Allah için söyleyin bir tavukun yumurta yapması normal mi yahu? Normal mi? Yani bu. Yani adamın biri varmış ya hamamda yıkanıyormuş bakmış ya hamam tası suyun üstünde duruyor. Çıplak koşmuş çıkmış dışarı demiş buldum buldum. Neyi buldun? Zaten olan bir şeyi buldun. Senin bulduğun bir şey yok. Yani senin yaptığın bir şey yok. Zaten olan bir şeyi buldun. Allah'ın adına yemin olsun ki Tavuktan yumurta çıkması bundan daha ahiret edilecek bir şey. Eğer ben görmeseydim şahsen, hepiniz birleşseydiniz beni inandıramazdınız. Beni inandıramazdınız o yumurtanın bu tavuktan çıktığını. Hadi oradan verdim size. Nasıl olur da bu yumurta bu tavuktan çıkar? İnsan etrafındaki şeylere alışınca, etrafındaki şeylere böyle sıradanlıkla bakınca Rabbi Azze ve Celle'yi unutuyor. Ve onun kendisini ne için yarattığını unutur. Yüce Allah bizi ibadeti için yarattı ve insanlık ilk olarak bu yaratılış maksadından ne ile saptı? Gaflet ile saptı arkadaşlar. Gaflet bir hastalıktır. Bugün toplumumuz buna muhtela olmuş. Bu sabahleyin kalkıp iş yerine koşanlar, akşam dönenler, hiç Allah'ı hatırlıyorlar mı? Allah akıllarına geliyor mu? Sabah evden çıkarken Allah'a sığınarak mı çıkıyorlar? Akşam dönerken Allah'a güvenerek mi dönüyorlar? Allah hatırlarına geliyor mu? Allah'ı anıyorlar mı? Allah'ı zikrediyorlar mı? Allah'a yöneliş var mı içlerinde? Hayır. Gatlet uçurumlarının içine düşmüşler. En derinine düşmüşler. Yüce Allah Azze ne sabah ne akşam anıyorlar. Ne sabah ne akşam hatırlarıma Allah gelmiyor. Bizim bir arkadaş vardı. Teyzesi olduğuyla karşılaşmış. Selamünaleyküm, Aleyküm. Aleyküm selam. Ooo ya gözükmüyorsun falan filan. Demiş ki bizim arkadaş. ...Allah ile aranmasın. Adam donmuş böyle. Demiş ki... ...Vallahi ben... ...iki senedir... ...Allah'ı hiç hatırıma getirmem. Onun o sorusu... ...buna şok etkisi yapmış. Ve itirafta bulunmuş. Ben iki senedir demiş... Allah'ı hiç hatırıma getirmedin. İşte gaflet. İşte uçurum. İşte uçurum. Birinci satma neydi? Gaflet. gaflet. İkinci satma. Yaratılış maksadından insanlığın ikinci satması. Küfür. İkinci satma küfürdür arkadaşlar. Küfür ne demek? <gülüyor> Küfür lan Küfür <gülüyor> reddetme baş kaldırma kabul etmeme reddetme küfür budur yaratılış maksadımızı yüce Allah ibadet olarak belirledikten sonra insan olduğunun içerisine düştüğü ikinci uçurum bu küfür yani ey Allah'ım ben seni tanımıyorum ben seni reddediyorum ben seni umursamıyorum, ben sana aldırmıyorum, senin emirlerin beni bağlamaz, senin yasakların beni bağlamaz, sana uhudiyeti ve sana ibadeti reddediyorum. İşte bu küfürdür. İnsanlık yaratılış maksadından bu şekilde saptı. Birincisi gaflet ile saptı, ikincisi küfür ile saptı. Bunu diliyle söylemesi, diliyle ifade etmesi şart değil. Toplumun üzerine kurduğu psikolojik baskı yüzünden. Bazıları bunu bilir. Çünkü toplumun bir psikolojik baskısı var. Yani diyebilir mi kimse ben Allah'ı tanımıyorum? Diyemez. Herif lazım. Öyle değil mi? Tabii. Çünkü toplumun üstünde psikolojik baskısı var. Ama herkesin ateist olduğu bir ortamda Vallahi ben de emin değilim. Yani Allah Allah diyorlar ama camiye geldiğinde ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' Heh. Bu adam hangi hal içerisinde? Küfür içerisinde. Küfür. Allah'ı tanımıyor. Ve Allah Azze ve Celle'ye diliyle söylemese bile yapıp ettikleriyle ben seni tanımıyorum ve seni hiçe sayıyorum. Senin emirlerin beni bağlamaz. Senin yasakların beni bağlamaz. Sen ve emirlerin benim için bir değer değilsiniz. Sana ibadet etmeye, sana secde etmeye, sana rükû etmeye ben hazır değilim. Ben bunu reddediyorum, ben bunu kabul etmiyorum. İşte budur küfür. Yüce Allah Azze ve Celle'yi peki küfür neden doğar? Gaflet cehilden doğar. Küfür neden doğar? Kibirden doğar. Küfür kibirden doğar. İnsanoğlu ne zaman aciz içinde olduğunu unutursa, aciz olduğunu, zayıf olduğunu aklından çıkarırsa, kendisini Yüce Allah ile karşı karşıya görür. Yüce Allah azza ve celle baş kaldırma kuvveti bulur kalbinde. Niçin? Çünkü çünkü kendisini büyük görür. Yüce Allah ne buyur? Bana ibadetten kibirlenenler hor ve zelil olarak bak kibrin tam zıttı. Kibir neyi gerektiriyor? Başı dik. He? Eğilmez. Yüce Allah ne buyuruyor? Bana ibadetten kibirlenenler camiye çağrıldığı zaman namaza çağrıldığı zaman ona ibadet etmeye çağrıldığı zaman kibirlenenler ya o pis adamların ayaklarını bastığı yere ben hiç yüzümü koyar mıyım? diye kibirlenenler ne olacak? Hor ve zelil olarak cehennem ateşine girecektir. Tam onlara münasip bir cezal. Bu da ikinci sapma arkadaşlar. Bu hususları çok iyi aklınızda tutmanız lazım. Çünkü biz kitab-ı tevhidi okurken diğer derslerin tümünü bunların üzerine bina edeceğiz. Birinci sapma gaflet. İkinci sapış küfür. Üçüncüsü şirk yaratılış maksadındaki üçüncü sapma şirktir arkadaşlar. Şirk nedir? Şirk daha sonra biz geliş olarak göreceğiz. Şirk Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadeti yöneltmektir. Allah seni ibadet için yarattı. İbadet için yaratmakla birlikte İbadette onu birlemeni de emretti. İbadette onu tevhid etmeni emretti. Yani sırf ona ibadet etmeni, sırf ona yalvarmanı, sırf ona sığınmanı, sadece ona tapmana emretti Allah. Ama sen yaratılış maksadını değiştirerek, bu maksattan saparak şirke düştün. Ona ibadet ettiğin gibi, onun hoşnutluğunu aradığın gibi ona tapıp ona sığındığın gibi ne yaptın? Ondan başkasına da taptın, ondan başkasına da sığındın ve müşrik oldun. İşte insanın arkadaşlar tarih boyunca yaratılış maksadından sapması bu üç şekilde. Birincisi gaflet. Gaflet yaratılış maksadından bir sapmadır. Küfür yaratılış maksadından bir sapıştır. Şirk yaratılış maksadından bir sapmadır arkadaşlar. Yüce Allah bizi ibadet için yarattı ve bunun muktezası ona ibadet etmemiz ve bu ibadette hiç kimseyi ona denk ve eşit tutmamamızdır. Bu ibadette hiç kimseyi ona denk ve eşit tutmamamızdır. <gülüyor> Şirk neydi? neydi. Şirkte cehilden meydana gelir. Evet. Yani Rabbi, kişi Rabbini, Rabbinin indirdiği hüccetleri bilmeyince, onun için Yüce Allah Azze ve Celle müşrikleri söz konusu ederken arkadaşlar sürekli onların şu zayıflığını bizim önümüze seriyor. Onlar hakkında buyuruyor ki onların söyledikleri hakkında. Onlar diyorlar ki işte laat, Manat, uzza bu işte çocuk veriyor. Bu evlenenler onun yanına gidiyorlar. Yardım istiyorlar, evleniyorlar, işleri kolaylaşıyor. Şu ticarete çıkanlar bu ticaret bu put ticarette iyidir. Bu put ticaret ticaret işin oldu falan putun yanına git. Evet. Evlenecek mi falan put dört dörtlük. Şimdi bu adamların bu sözlerine karşılığı Yüce Allah nasıl sevap veriyor? Bunlar sizin ve atalarınızın takdiri bir takım kuru isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir hüccet indirmemiştir. Allah onlar hakkında hiçbir hüccet indirmemiştir. İşte bu ayet ile Allah Hüccet aramayı bütün kullarının üzerine farz kılmıştır. Hüccet aramayı. Yusuf suretinin sonunda. Yüce Allah, Yusuf söylüyor böyle. Diyor ki, günler arkadaşlarına, bunlar sizinle atalarınızın taktığı bir takım kuru isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hiçbir hüccet indirmemiştir. İşte bu ayet ile Allah'ı emrediyor bu ayet ile kılıyor bütün kullarına hüccet araştırmayı delil. delil istemeyi delil araştırmayı sen bu yaptığını biz bazen karşılaşıyoruz sen bu yaptığını hangi hüccete istinaden yapıyorsun ya ben hüccet mücdet bilmem kardeşim Allah sana farz kılmış Allah sana farz kılmış hüccet araştırmanı Allah'tan bir hüccet olmadan nasıl gidersin bunu yaparsın Allah'tan sen kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıktığın zaman Rabbinin huzuruna vardığın zaman Rabbine karşı hüccetin ne olacak? Ey filan niçin böyle yaptın denilince hangi hüccet ile cevap vereceksin? Ne buyuruyor allah Teala? Kur'an-ı Kerim'de sürekli bunu tekrarlıyor. Kul <gülüyor> hâtu burhânekum in Eğer sadık iseniz yani doğru iseniz yani yolunuz doğru ise, ameliniz doğru ise, yaptığınız doğru ise, sözünüz doğru ise, kalbiniz doğru ise, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hâtu <burhânekum> haydi delil getirsene. Hani delilimiz nerede? Delil. Var mı bir deliliniz? Var mı bir hüccetiniz? Şirkin hiçbir hücceti olamaz. Şirk aklen de batıldır, şeran de batıldır. Ve fıtraten de batıldır. Her açıdan batıldır şirk. İnsanlığın yaratılış maksadındaki üçüncü sapışı bu. Ve şu okuyacağımız kitab-ı tevhid isimli eser, günahların en büyüğü olan şirk hususundadır. Ve amellerin en büyüğü olan tevhidi anlatmaktadır. Tamam. Arkadaşlar, ne ile ölürseniz ölün, ama şirk ile ölmeyin sakın. Çünkü Allah Subhanehu ve teala şirki affedilmez günah olarak belirlemiştir. Affedilmez günah. Ha yaratılış maksadındaki sapmaların en çirkini ve en büyük hangisidir bu üçünden? Şirk. Şirk. Şirk. Niçin? Arkadaşlar dersin başında ben bunu söz konusu ettim. Kendim gibi veya kendinden daha... Çünkü insan yüce Allah azze ve celleden başka her neye ibadet ederse o ibadet ettiği ya kendi seviyesindedir ya da kendisinden daha aşağı seviyedir. İstersen Cebrail aleyhisselatu Vesselam'a ibadet. Allah'ın adına yemin olsun ki sen aciz olduğun gibi Cebrail de acizdir Allah önünde. Onun için Yüce Allah, müşrikler hakkında kadar verirken ne buyuruyor? Sizin yalvarıp durduğunuz o kimseler hangisi Allah'a yakın olacak diye vesile arayıp dururlar. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki, bunlar cinlerden bir topluluk idi. İnsanlardan bir topluluk, o cinlerden topluluğa ibadet ediyorlardı. Hangi suratlığı ibadet ediyorlardı? Putlara, cinnler putlara geliyorlardı. Onlar da o putlara ibadet ediyorlardı. Putlardan fetler falan geliyordu. Anlatabildim mi? Putlardan ulu aristo olaylar, onlar ibadet ediyorlardı. Sonra putlar Müslüman oldu diyor. Allah Allah. Putlar sonra Müslüman oldu. Ama onlar onları ibadet etmeye devam ettiler. Onlar hala onları ibadet etmeye devam ettiler. Ve Yüce Allah bu ayeti indirdi sizin yalvarıp durduklarınız ve şimdi çalışıyorlar hangimiz Allah'a daha yakın olacağız diye. Buna iman taberi tefsirinde kaydediyor. Yani siz öyle kimselere yalvarıyorsunuz onlar da sizin gibi acizdir. Siz öyle kimselere tapıp öyle kimselerden yardım istiyorsunuz onlar da sizin gibi güçsüzdür, kuvvetsizdir. Onun için bir insan şirkten küfür de ondan aşağı değildir. Ve küfürden daha büyük bir günah ile yüce Allah'ın huzuruna varamaz. Her kim şirk ve küfür ile Allah'ın huzuruna varırsa, onun bütün amelleri boştur, geçersizdir ve o içinde ebediyen kalmak üzere cehennem ateşine girecek. Bir kulun sakınması gereken en büyük günah, bir kişiye öğretilmesi gereken en büyük farz, tevhiddir ve şirkten sakınmasıdır. Bir kişinin ilkin tahsil etmesi gereken şey budur. Beşinci olarak bu ayeti bitirelim inşallah. Çünkü geçen hafta da okuduk, bitiremedik. Bizim bu ayet ile ilgili üzerinde duracağımız beşinci şey arkadaşlar. Bu ayetin kitab-ı ile bağlanır. <gülüyor> Gördüğü ne demiş? dört yaratılmış maksadından sapma. Budu üçe ayrılıyor. Gaflet, küfür ve şik. <gülüyor> Beşincisi arkadaşlar bu ayetin zariyetteki bu ayetin kitab-ı tevhid ile yani okuduğumuz şu kitab ile bağlantısı nedir? Şeyhül Allah ona rahmet ve mağfiret etsin. <gülüyor> Niçin bu ayeti getirdi? Kitab-ı tevhid isimli kitabının başına yerleştirdi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلّٰي يَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinnlere ancak ibadet etsinler diye yarattım. Nedir? Yani bu ayeti kitab-ı tevhidin başına koymasındaki hedeflediği şey nedir? Arkadaşlar Abdullah bin Mesud Abdullah bin Abbas pardon Abdullah bin Abbas رضي الله عنه liyabudun ifadesini li yani. liwahhidun olarak tefsir etmiş. <gülüyor> liwahhidun li ywahhidun. Li, liyabudun ibadet için yaratmıştır yani. Ne demektir? Ve ma halaktul cinne ve'l insa insa ve cinne iban sadece liwahhidun tevhidet sünneti yarat. Ni kekim Selef arkadaşlar, Selefi Salihin alimleri, Selef dediğimiz kaç nesil? Önce sahabe. Önce sahabe. Bazen tabi'in ve tebe-i tabi'inde buna katılır. Bu üç nesil Selefi Salihin neslidir. Bunlar hakkında hadiste müjde varid olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların faziletini, onların değerini, ve İslam'ın en iyi o dönemde yaşandığını bize açıklamıştır. Selefi Salihin Kur'an-ı Kerim'deki ibadet ile ilgili bütün ayetleri tevhid ile tefsir etmiştir. <gülüyor> Bakın bugün elimizde olan tefsirlerin ilki <gülüyor> ilki Mukatil bin Süleyman tefsiridir. İlk elimizde olan tefsir yani tarihte ilk yazılan tefsir elimizde şu anda Mukatil bin Süleyman şimdi o tefsir yakında Türkçe olarak da basılacak. O tefsiri alın bakın arkadaşlar nere be? Kur'an neresinler? Liyabud'un geçiyor hemen diyor ki Mukatil bin Süleyman yani tevhid etsinler yani tevhid etsinler Hı. yani mesela Nur geldi kavmine ki Allah'a ibadet edin. Mukatil hemen diyor ki parantez açıyor diyor ki yani kavmine dedi ki tevhid edin. Allah yani tevhid edin. İbadet tevhiddir, tevhid ibadettir. İbadet tevhiddir, tevhid ibadettir. Tevhid denildiği zaman ve bu kelime mutlak olarak kullanıldığı zaman hangi tevhid kastedilir? İbadet ve tevhid kastedilir. Çünkü yaratılış maksadı bu. Başka bir maksat, başka bir hedef söz konusu değil. Anlatabildim mi? İşte bunun için Şeyhülislam, Allah'ın rahmetesinin Kitab-ı Tevhidinin birinci ayeti olarak, birinci olarak Kitab-ı Tevhidine bu ayet ile başlamıştır. Wa ma qalak dul jinn insa illa Suresinin 56. ayeti. Yüce Allah azadıyla bu ibadet hususunu bize Kuran-ı Kerim'de birçok ayette Veyan etmiş, açıklamış arkadaşlar. İbadet <gülüyor> yaratılış maksadı olduğu gibi bütün rasullerin ve bütün nebiilerin kendisi için gönderildiği şeydir. Bakın Yüce Allah Abde ne buyuruyor? Kul de ki Ya ehlel kitabi te'alew ila kelimetin sewa'in sewa'in beynena ve beynekum Ey ehli kitap ehli kitap kimdir? Yahudiler ve Hristiyanlar Ey ehli kitap gelin aramızdaki ortak söze ortak kelimeye Nedir o? Bak Yüce Allah buyuruyor. Allah ma'budu illallah Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Bizim bütün insanlığı çağıracağımız bütün insanlığa seslendireceğimiz çağrı ve davet budur işte. Nedir bu? 64. Ali 64. 64. Allah'a na'budu illallah. Gelin aramızdaki ortak kelime. İşte bizim davetimiz. Ancak Allah'a ibadet edelim, başkasını ibadet etmeyin. Yüce Allah. Başka, nerede buyuruyor? Hud suresinde. Neyse. Bakın bu ayette yüce bize ne buyuruyor arkadaşlar? Sohahan. Elif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilet min ladun min ladun hakimin habir. Bu evli bir kitaptır ki Ayetleri muhkem kılınmış Sapa sallam kılınmış Sonra Bir hakim Ve habir tarafından Tafsil olunmuş Geniş geniş Açıklanmıştır Ne için bak Ne için bu yapılmış Şu Allah'ın kitabının iniş maksadı nedir Nedir bu Allah'ın kitabının iniş maksadı Ne için inmiştir İşte Allah bunu beyan ediyor bu bu kitabı biz indirdik. Onu sapa sağlam yaptık. Sonra kendi katımızdan onu tafsir ettik. Ayetlere ayırdık. Sure, sureleri ayırdık. Geniş geniş devam ettik. Niçin? Allah ta'budu illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Ve bu ve bunun gibi birçok ayet. Kur'an-ı Kerim'de ibadetle ilgili sayısız ayet olabilirsiniz. Allah ibadet için yaratmıştır. Rasuller ve ibadet için gelmiştir. Kitaplar ve suhuflar ibadet için inmiştir. Çünkü yaratılıştaki hedef, maksat, gaye ve amaç budur. Bu hususta üç sapma var. Bir gaflet, iki küfür, üç şirk. İşte bu <gülüyor> kitabın konusu da budur. Ve Şeyhül İslam, Allah'ına rahmet etsin. Gerçekten bu ayeti Kitab-ı Tevhid ismiyle yazdığı bu kitabın başına koyarak çok ince bir fıkıh ve ilmi olduğunu ortaya koymuştur. Gerçekten bu çok ince bir fıkıhdır. Bu ayet bu kitabın başına konulmaya münasip olan ayetlerin en birincisidir. En birincisidir gerçekten. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاِنْفَ اِلَّا لِيَبُونَ Şimdi bir, siz de eğer bir gün kitab-ı tevhid diye bir eser yazacak olursanız bu ayeti koyup isabet İlk ayet budur yani. Evet. İlk giriş mahiyetinde. Yüce Allah Azzele Celle bu okuduklarımızı anlamayı evet. ve bize amel etmeyi nasip etsin. Evet. Gereğince. Evet. E, evet. Dersden sonra sorular arkadaşlar ders ile ilgili olsun. Ders halkaşındaki sorular eğer soru sormak isteyen bir arkadaşı varsa sadece ders ile ilgili olur.